Alp Ulagayla spor. Günaydın. Alp. Günaydın abi. Günaydın, Bey. Günaydın abi. Ee, evet, basketle mi başlayalım? Fener. Böyle başlayalım çünkü Avrupa'da ilginç bir duruma geldi. Avrupa Ligi mücadelesi. Türkiye'nin tür grupların Evet, Fener ve FSP senin. Adı değişecek herhalde seneye ama e, şimdilik hala adını koruyor Fenerbahçe ve Efes Pilsen'in basketboldaki maceraları, Avrupa'daki durumları. E.P. olacak seneye. Öyle mi? İlgisidir. Efes Pilsen'in, yani maçlara sonra geçelim bunu anlatmadan geçmeyeyim mi? Efes Pilsen, e, spor kulübü yani 1976'da, e, Efes Pilsen spor kulübünü kurmadan önce müessese herhalde. Ee, o zaman Anadolu Holding değildi isimleri. Ee, Tuncay Özil'in de artık babası mı vardı işin başına bilmiyorum. Önce sponsor olarak giriyor spora. Çünkü Eczacıbaşı kulübünü kurarak girmişti. Yeni yeni böyle şirket takımlarının e, şey kurduğu, spor kulübü kurduğu, sponsor olduğu işte biraz hani bu işe herhalde e, ucundan da olsa biraz para aktardığı bir dönem. 74 73, 74 yılı Şeyin İstanbul'un geleneksel takımlarından Kadıköy Spor var. Aslında çok eski bir Rum kulübü. Yani herhalde 1970'lerde 70 yıllık bir spor kulübü. Belki daha eski. Ee, Kadıköy Spor'a şey oluyorlar. Sponsor oluyor Fesbilsen. Hatırladım şimdi sen söyleyince. Ee, Turan, ve, Turan Tezol vardı. Çok ünlü bir oyuncuların. Olabilir. Kadık, genelde Kadıköy Spor ikinci yani böyle birin galiba bir iki sezon çıkıyor. Çok çıkabilen bir takım değil. Ee, şeyde de hat ben uzun sözü görmedim. Bir yıllardır Kadıköy'de hala böyle Kadıköy mod arasında bir beton sahası eski kalmış bir kulüp tesisi vardı. Herhalde artık yoktur. Yani yakın zaman diyecektim. Herhalde 10-15 <gülüyor> sene önce gördüm ben de. Ee, ve hani ilk işte e, Kadıköy o yıllarca orada çalışıyor zaten. Nefes bir sponsor oluyor ama 70'lerin hele ilk yarısında şey geleneği yok. Hani böyle sponsor ön plana falan hala o utangaç... E, Zalizm'i yememiş Türkiye var. Şey yazılıyor gazetelerde. E.P. Kadıköy. E.P. Kadıköy Spor. E.P. Kadıköy Spor. <gülüyor> yani TRT'nin ağzıyla hani bir şirket, bir kurum evet. dendiği yıllar tabii ki. Ve F.S. Füstenler şey yapıyor. Hani o zaman için, yani şimdi komik bulacağımız bir para ama o zaman muhtemelen Kadıköy Spor için önemli sayılacak bir mevla veriyorlar. Şey yok. İsimleri gazetelerde geçmiyor hiç. Zaten e, günde herhalde işte e, Birkaç saat yapan bir tek kanallı televizyon var. Orada da duyulma şansı yok. Ee, en son diyorlar ki şey, bari bu kulübü satın alalım. Kendi kulübümüzü kuralım. Hakikaten öyle oluyor. Efes-Pirsen Kadıköy Sporu satın alıyor. Devralıyor. Ee, ve efes olduktan sonra da yıllarca o sahada çalışıyorlar. Yani o beton sahada. Kadıköy'ün, Kadıköy semtinin şey, apartman aralarındaki sahada çalışıyorlar. Sonra herhalde şimdi... Hala kulüp salonunun olduğu Mertel'e geçmeli herhalde 80'lerin ortası falandır. Ama ilk şampiyonluk yani 70'lerin sonundaki ilk şampiyonluk 78-79 olsa gerek Türkiye şampiyonluğu. O beton sahada geliyor ama ilginçtir işte o EYP e, e, şeyi, mücadelesi. <gülüyor> evet. İlginç. Peki evet. şimdi e, hem Efe hem de Fenerbahçe'nin e, belli bir şansı var galiba değil mi basketbol? Evet. Öyle Fenerbahçe zaten bu sezon iyi gidiyor. Geçen çok kötü bir sezon geçirmişler Avrupa'da geçen yıl. Eee maçlara seyir çekemeyen ilk maçtan kötü başladılar ve gerisi de öyle geldi. Hem sonuç açısından hem seyirci açısından. Yani ne seyirci maçlara itibar etti ne de takım maakaten o Avrupa hedefini motive Bu sene tam tersi oldu. Yani ilk maçlarda gelen galibiyetlerle salon tık tıkında oldu. şu anda Avrupa Ligi'ndeki Elenen takımları hesaba katarsak 24 takım arasında en yüksek sikici ortalama da sahip. Düşünün geçen sene sonuncu ya da sonundan ikinci olan takım evet. bu sene birinci 15 binin üzerinde bir ortalama oynuyorlar. Düşünün yani maçlar Ataköy'deki Dünya Şampiyonası için tamamlanan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Ve dün akşam da Valencia maçında oynanıyor. ...16.000'in üzerinde seyirci vardı. Belki daha fazla işte tamam ...bütün biletler satılmıştı çünkü. Ee, ve o Dünya Şampiyonası'nın da etkisiyle... ...yani hem Dünya Şampiyonası'nda... ...mil takımın başarılı olması... ...o salonun... E, ...modern bir görünümle... ...daha iyisi imkanı vermesi... ...seyircileri cezbetmiş gözüküyor. E, takım da iyi gidince Fenerbahçeliler... ...salonu dolduruyorlar. Bambaşka bir ortam var orada. E, dün de bu seyircinin desteğiyle... E, Valencia'yı çok zorlanarak aslında rahat götürdükleri maçta. Çok zorlanarak galip geldiler. Ve 2'de 2 yaptılar. Asıl büyük bombayı geçen hafta patlatmıştı. Fenerbahçe yani bu sezon şampiyonluğun sezon başı şampiyonluğunun bir büyük favorilerinden Olympiakosu. Atina'da hem de patlı evet, yendiler. 14 seyre yendiler. Çok... Olympiakos'un da kendi sahasında çok uzun zamandan beri aldığı ilk yenilgiymiş galiba. Ee, öyle zaten hani Olimpiakos ya iki Yunan takımı hep iddialar, ee, inanılmaz paralar akıtırlar, ee, yani akıl dışı paralar. Çünkü orada e, Yunanistan'da kulüpler hep sahipli, yani şirket, para babası sahipleri var, paraları döküyorlar. Hani bizdeki e, şey, en azından büyük kulüpler için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için söz konusu. on yani dernek statüsü, hani sponsor bulalım, şu sponsoru verdiğine göre harcayalım. E, mantığı pek yok. O yüzden yıllardır yani işte, özellikle son 15-20 yılda çok büyük paralar dökerek takım. Olimpiyakos'a orada farklayanmek e, müthiş önemli. E, şimdi bu galibiyette işi pekiştirdi ve maçın sonu çok ilginçti aslında. Valencia hep gerideydi. İşte fark onlardan 8'e indi. 6-5-4 yani maçın sonu geldi. Son 12 saniye 2 sayı fark var. Top Valencia'da Valensyalılar bütün topu potayı atamadılar en son. Yani üçlük atsalardı kazanacaklardı da maçı. Ya da hani bir önce bir ikilik denediler olmadı. Son e, iki saniye içinde herhalde Fenerbahçe'nin e, oyuncusu Emir Prelciç iki blok birden yaptı aynı oyuncuya. <gülüyor> Ve e, galibiyeti getirdi. Yani şut tatamadan bitti maç. Ya, i̇lginçtir. 11 maçta sıfır bule olan oyuncu. iki saniyede iki blokla. Masih çevirmiş oldu işte bah yani sporun şeyi burada zaten ilgi işi burada. Evet, hoş yani, tarafı da bu zaten evet. işin yani evet. Yani kaç kaç bitti sonuçta? 75-73 Fenerbahçe kazandı. O sonuçta izin vermedikleri için. Evet ikinci kazandılar. Şey i̇ki de iki yaptılar. Şimdi dört takımlı bir gruptayız ikinci turda altı maç var. Bir de bir deftaslamak <gülüyor> iki galibiyete girmek çok önemli yani Fenerbahçe. Kendi sahasındaki kalan iki maçı kazansa bile dört galibiyet e, en kötü ihtimal ikinci yapacaktır di düşünüyorum. E, ama hani e, yani Avrupa'da başka bir moralle oynuyorlar, Türkiye liginden de daha e, motive oynuyorlar. E, evet, yani olimpiakos'un kendi sahasında yenmek gerçekten çok önemli bir başarı de bir önce geçmeden e, bitirmeyelim. E, o da Ömer Onan. Aslında FSB'de yetişmiş bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de yani ön, önce ülkere geçti. Sonra ülkenin devamı olarak Fenerbahçe'de forma giyiyor yıllardır. E, Ömer Onan aslında hani böyle savunmacı takım oyuncusu olarak yetişmiş bir isim. Öyle biliyoruz. 33 yaşında olacak bu yıl. E, ama çok istikrarlı bir oyuncudur. Ancak öylesine e, komple bir oyuncuya dönüştü ki yani 30'undan sonra daha da aşama yapmayı sürdürüyor işte hani bir sporcu da hayran olacak şeylerden biri yönlerden bir hani bir örnek göstereceksiniz bir isim çünkü hani sporcu dediğiniz isim 20 ile 30 yaşlarında hani düşünüyorsunuz kafanızdan hani 30'dan sonra biraz düşüş eğrisi oluyor tekrar bir aşama yapması zor olduğunu düşünüyorsunuz ama Ömer Oman aşama yapmayı sürdürüyor Türkiye Ligi'nde Avrupa'da Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'nin en yüksek seviye olması sahip oyuncu yani sadece bir savunmacı olmadığını çok iyi gösterdi. Çok iyi örneklerden biri NBA Yıldız'ın Elon Iverson'un ilk ya da ikinci maçıydı Beşiktaş maçı. Onu tuttu, iki sayı attırdı. Daha doğrusu onun oyunda olmadığı sahnelerde Iverson'un maçtaki tek sayılarını attı. Ömer Ağlan'ı sanıyorum 28 sayı attı Iverson'un umut maçta. Evet. yani aynı maçta dün de müthişti. yani kaptığı toplar attığı sayılar hakikaten çok komple bir oyuncu tüm şeylere yani genç yetişen basketçilere örnek gösterilecek Evet isim evet e, FSP sen ne yaptı e, FSP sen aslında yani ilginç bir şey izliyor izliyor ilk tur maçlarında kendi sahasındaki beş maçı kazanmıştı Deplasmandaki 5 maçı da kaybetmişti. Hiçbir <gülüyor> bir iç sağa, sağa dengesi var. Hiç deplasmanda kazanamadılar. Yani ucuna getirip kaybettikleri maçı oldu. Örneğin ilk maç Sulawene'de olimpiya maçı 2 uzatmada kaybetmişlerdi. İstanbul'da zar zor kazandıkları 1-2 maçı oldu. Ama 5 kaybetle çıktılar bir üstüne. Eee... Geçen hafta İstanbul'da galip geldiler ama bu hafta e, ilk deplasman galibiyetlerini alır. Hem de Belga'da partizan karşısında. Yine zor bir deplasman. Evet o da her zaman geleneksel olarak e, kuvvetli e, olan bir basketbol takımı. Partizan. Evet yani basketbolun popülarite olarak hani futbolun önünde olduğu e, yerlerden biri herhalde. Gerçi öyle olduğunu zannettim bazı hani vatandaşlarına soruyorum. Yine futbol diyorlar bana. Dünya Şampiyonası sırasında olmuştu. Slovenlerle karşılaştık. Hı -hı. Dedim işte basketsi de birinspur hayır futbol dediler. Evet. <gülüyor> Onlar bile ki hani İstanbul'a ne kadar kalabalık geldiklerini düşününce tersi bir cevap bekliyordum. Ee, en azından o sorduğum kişiler aynı kanatta de değildi yani buraya basketbol için gelmiş olmalarına rağmen hani Yugoslavya eski Yugoslavya ülkeler için hep böyle bir algı vardır. Hani basketbol orada milli spor gibi. Zaten çok başarılılar. Ee, fizik olarak uzunlar. Hani herkes basketbol oynar. Ee, ama Partizan'ın basketbol takımı bu algıyı kuvvetlendiriyor. İki sezondur ee, onlar da Fenerbahçe benzeri bir tablo çiziyorlar. Yani 20 bin kişilik salonda oynuyorlar. Özellikle önemli lakipler karşısında salon doluyor. Ee, herhalde Efesifiksen maçında da e, tıklım tıklıma yakın bir şey vardı. E, salon vardı. Tamamen dolu muydu bilmiyorum. Çok büyük salon çünkü. Televizyon çekiminde anlaşılmıyor ama yani herhalde 20.000 kişi kresi olan hani 15.000 kişi vardır orada. Muhtemelen. O seyirciye rağmen nefes Pilsen bu sefer soğuk kaldığını korudu. Yine sonlarda fark kapandı ama 64-62 galiba maçla 2 TL kazandılar. Çok önemli bir deptasman galibiyeti. Hani muhtemelen nefes Pilsen bu gruba başlarken galibiyet adresinde düşünmediği bir Deplasman galibiliyle dönüyor ee, ve atlet yani, sayısı da tutmaları da partizan gibi bir takımı ilginç doğrusu. Yani çünkü Sırp, işte eski gösteri kulüplerler daha yüksek skorlu oynamaya alışıklar, evet. yani, iyi, hepsi iyi şutör. Bu sefer öyle olmadı. Hani şimdi iki takım birden bu aldıkları kritik deplasman galibiliyle çeyrek final için şey durumda avantajlı durumdalar yani dediğim gibi işte kendi sağlarındaki maçları kazansalar 4 kaybeti olacak yani ancak aynı grupta 3 tane 4 kaybeti olursa hani işte durumları riskeye girebilir onun ne olacağını pek zannetmiyorum çünkü 4'lü işte gruplarda ilk 2 takım çeyrek finale yükselecek çeyrek finalden sonra artık eliminasyon usulüyle yarı finale gidecekler Oradaki 3 maçlı eleme turuyla. Ee, i̇yi yani durum... Efes'de FS, 2'de 2 mi yaptı? 2'de 2 yaptı, yaptı. Şeye göre sezonun hani bir noktasına göre iyi durumdalar. Gayet iyi durumdalar. Şeyi de unutmayalım. Fenerbahçe mesela liderli Türkiye Ligi'nde iki ilgileri var ama Efes Pilsen sanıyorum 4. durumda. Yani arada başka takımlar da var. Yani Türkiye Ligi'ndeki ...çekişmeyi de unutmamak lazım. Evet. evet. Yani e, hani Avrupa Ligi'nde oynanmayan... ...likte çok aklımıza gelmeyen takımlar... ...örneğin Bambit... E, ...likte ikinci durumda... E, ...Fenerbahçe'nin ardından. Yani geçen hafta... ...Fenerbahçe'nin aynı puanla başladılar. Yenilince ikinci iki sırada kaldılar. Efes Biltere'nin dört ilgisi var. E, ligi'nde çok çekişmeli olduğunu belirtelim. Evet. <gülüyor> Peki şimdi bir de kış olimpiyatlarına, kış oyunlarına daha doğrusu şey yapalım. Evet Erzurum. ya o ol, olimpiyat ya da oyunlar demek bile şey hani, sportif değerini fazla arttırmak olur. Aslında üniversite, üniversite yani, diye bilinen dünyada hmm. üniversite oyunları bu. Üniversite oyunları evet. Bir yaz versiyonu var, bir kış versiyonu var. Erzurum 4-5 yıl önce... Kış üniversite oyunlarına e, aday olmuştu. Adaylığı kazandılar. E, yani burada birkaç şeyden bahsetmek lazım. Bir bu oyunların değeri 2005'te de İzmir yaz üniversite oyunlarına ev yapmıştı. Yani sportif olarak üniversite oyunlarının artık bir e, panayırdan daha hallici olduğunu belirtmem lazım. Yani sportif olarak neredeyse değeri yok. E, 70'li yıllarda özellikle ve 80'lerin belki işte e, hani, 90'a kadar diyelim şey yıkılana kadar e, demirperde doğu bloku çökene kadar bir önemi vardı çünkü e, zaten doğu bloku ülkeleri e, kendi önemli sporcularını hani gizli profesyonel olarak yetiştirdikleri için yani onları spor okullarına alırlar onlar üniversitede okur e, sonra da işte hani bir devlet kurumunun çalışanı gibi gözüküp aslında tüm vakitlerini spora ayırırlardı yani bu Sovyetler Birliği Doğu Almanya'da öyle hani en değerli sporcularını e, başka bir işte Çalıştırılık halleri pek yok Bütün zamanlarını Antrenmanlarına yayılan sporcular da bunlar Ve işte hepsi üniversite okuduğu için Tabi böyle kısımları var yani hani Eğitim çok önemli Bu şeylerde Üniversite oyunlarında Doğu blokunun en iyi sporcularını Görme imkanı olurdu Dünya rekorları kırılır e, Tabi bunun bir karşılığı olması lazım Batı'dan da ABD'den Diğer Batı ülkelerinden de Aynı şekilde karşılık görürdü o zaman yani, Atletizm'de yüzmede kırılan dünya rekorları var. Çok önemli dünya rekorları. Sanıyorum yani, aklımda kalanlardan biri İtalyan Pietro Mennea 200 metre dünya rekorunu galiba Meksiko'daki e, Üniversitesi'nin üniversitesi. Evet. Şimdi söyleyince onu da hatırladım. Evet. Yani 79 olabilir o uzun süre kırılmayan bir dünya rekoru olduğu için o şimdi aklıma geldi. Muhtemelen onlarca belki yüzlerce başka örnek vardır diğer dallarda da. Ama sonra yani 90'lardan sonra tamamen şeyi düştü. E, bu oyunların yani sportif, e, elit spor, üst düzey spor açısından. Ha, üniversiteler açısından mutlaka değeri vardır. Orada yarışmak, oraya katılmak önemli ama hani birçok üst düzey sporcunun e, ABD dışında e, hani, e, artık üniversite okumadığını ya da hani zar zor okusunu düşünelim. Çok daha profesyonel bir hale geldi spor. E, birçok sporcunun hani lise yıllarında bile... E, İşi yavaşlatıyor yani sadece Türkiye değil dünyada da bu durum söz konusu ama Amerikalı iyi üniversitelerin de sporcuların e, önemli bir kısmının e, hani bu üniversitoya ne katılmadığını belirtelim yani onlar başka bir kariyer planı izliyorlar hani takım sporlarında falan var bildiğim kadarıyla e, ama her dalda yok yani hani oraya gitmeyiz bir kısmı sporcumuzu yollamayız gibi. muhtemelen zaten e, hani bazı dallarda Amerika'nın kendi üniversite takımıyla da mı çakışıyor artık bilemiyorum. Ee, öyle de bir sorun var. Ee, bu sportif kısmı yani hani çok eski derininde olmadığını bir olimpiyat gibi değerlendiremeyceğini onu söyledim. Çok çok altında onun. Ee, öbür kısmı ben yani altında buraya yapılan yatırımı yatırılan yapalım. Orada bir Türkün Türkiye'de aslında hiç olmayan bir kış oyunları, kış sporları merkezi yaratıldı. Çünkü yani aslında Avrupa'nın birçok ülkesine göre çok daha yüksek bir rakama sahip olan hani kış aylarını ülkenin büyük bölümünün kış aylarını soğuk geçirdiği kar altında geçirdiği ülke olarak hani kış sporları çok başarısız Türkiye. Yani bu biraz donanımla yatırımla alakalı yani kişisel yatırımla alakalı hani zenginleştikçe daha farklı olabilir ama hani ne kadar algı nedir? Kayakla ilgili işte ulu dağdaki zengin sporu. Maalesef böyle bir algı var. Ee, Doğu illerinden, Doğu şehirlerinden e, mukavemet kayakçıları çıkar zaman. Yani ilk, hani Olimpiyatlara yollanan kayakçılar da oradan çıkardı. Şimdi Erzurumda, yani sadece kayak değil tüm bu sporları, kız sporları için testiye yaratılmış durumda. Yani orada kayak tatlama rampası da var, curling salonu da var, e, işte yeni yapılan buzoku salonu da var. Ee, işte kızak pistleri de var, ee, Bambaşka bir ortam yaratıldı orada. şimdi yani özellikle oyunlardan sonra bunu değerlendirmek lazım bir şekilde bir hani şehir e, halkına e, belki bir aktivite olabilir. Onun dışında oradan iç sporlar yani yarzun ve civarında bunun için çok önemli yani yıllardır yıllarca şey şu yakınma vardı, i̇şte, tesis yok yetiştiremiyoruz sporcuları. Evet. <gülüyor> i̇şte şimdi tesis var ee, hatta Geçen yıl sanıyorum herhalde kayak Türkiye'de kayaklı atlama sporcusu yoktu gençle bayağı gençleri yani herhalde 12 ile 16 yaş 17 yaş arasındaki gençleri Slovenya'ya yolladılar bir antrenör yönetiminde ilk Türkiye'nin ilk kayaklı atlamacıları olarak yetiştirilmek üzere şimdi onların bir kısmı arzunu çalışıyor asla ilk atlayışlarda işlerde bir tatsız kazaya almıştı neyse sporcusu sağ. Oradan. Yani öyle bir şey lazım, bir atılım lazım bundan sonra. Ben gitmedim Erzurum'a ama hani gidenlerden dinlediğim, medyadan gördüğüm kadarıyla. Tehsiller fena gözükmüyor. Hatta açılış töreni için Erzurum'un eski futbol stadyumu bile yenilendi. Cemal Gürsel Stadyumu. Hatta ismi değiştirildi, Bir de öyle bir karambol oldu iyi olabilirdi isminin değiştirilmesi de bir darbeci generalin ismiyle sunulması hoş olmuyordu tabi yani gerçi ya, bugün şey okuyorum şimdi gazete açılışı önüne giden e, gazetecilerden yine e, Cemal Gürsel ismi geçiyor herhalde o ilk tespit, çünkü bir emir getirilmiş çünkü yani ismi değiştirirsiniz ama hani stat yenilenince artık o eski değil ismi Cemal Gürsel değil eee Yeni isim ne Ön, öngörülmüştü? Hani olimpiyat diyeceğim. Şimdi hatırlayamadım. Başka bir isim ama şimdi Radikal Onur Salman'ın yazısını okuyorum. O Cemal deniyor. Herhalde değişti daha sonra mı yapacaklar ya da değiştirilmedi mi? Şaşırdım o yazıyı okuyunca. Ee, Cemal Gürsel ismi değiştirilip biliyorsun. mesela Kenan Evren yaparlarmış. Ha, o daha iyi olmaz mı? Evet tabii. Daha iyi olur. Yani aslında bu İstanbul'daki spor statları için de düşünelim bunu. Evet, beş var. Beş'te beş general ismi koyalım bitsin. 5 tane darbe var zaten. Emir <gülüyor> Evet. Talat Paşa. <gülüyor> <gülüyor> Vallerevasta da niye yok? <gülüyor> evet. Evet e, peki ama e, kar bulunabildi mi peki bir e, kar problemi vardı kar yağmaması e, küresel iklim değişikliği küresel ısınmanın etkileri dolayısıyla hatta çok pahalıya 60 milyon liraya mal olabileceği söyleniyordu bir ee, şey bakıyorum yine evet e, yani suni kar yapıldı aman kar yağmasın <gülüyor> şimdi e, panik olduğunu duydum mesela ciddi bir e, kar sorunu var. Yani ben her huzurumla hmm, herhalde oradaki yani şehirdeki spor etkilerinden biriyle e, bir yıl önce konuşuyordum. Herhalde bir, bir bu o. Tam şimdi kim onu hatırlayamadım. Yani şehre zaten son 10 yılı doğuduz kar yağmadığını söyledi bana. Bu konuşmayı bir yıl önce yaptık aşağı yukarı. Demek ki geçen yıl Şubat, Ocak, Şubat aylarında. Yani İlden bahsetmiyor. Şehirden her durum şehrine. Doğru düz kar yağmıyor. Şeyden baktığımız zaman hani öğrenci yurtlarından o e, falandaki etekleri gözüküyor herhalde Atatürk Üniversitesi öğrenci yurtlarının. Onun yamaçlarında bile hani kellik olduğunu, yıl boyunca öyle bembeyaz olmadığını söylemişti. Ben de şaşırdım. E, ben aynı sorun bu sene e, Ocak ayının sonuna kadar gelmiş durumda. Hani şehir içinde belki belli tezgiler idare edersiniz. Hani buz yapmak gereken teçhiste buzu yaparsınız. Zaten havuz soğuk ama kayak pistteni ne yapacaksınız? Oraya önce kamyonlarla daha yüksek yamaçlardan kar taşınmıştı. Galiba olmadı. Yapay karlarla başvurdular ama bu sefer de işte yapay karla herhalde doğal kar uyumsuz. Suni karla doğal kar. Aman üzerine kar yağmasın. Paniği olduğu söylendi. <gülüyor> Şimdi yağmasın. Duası olacak herhalde. Çok evet. Ve büyük bir masrafa da yol açtı. Görülüyor herhalde. Ben e, yaklaşık dört yıl önce e, kış mevsiminde gittiğimde, Mart'ta falan e, hı hı. gene de senin dediğin gibi bir manzara vardı. Yani falan döken eteklerinde kar e, eksikliğini görüyor. Yani insanın beklediği, özellikle her durum hakkında okunan, yazılanları işte bakıldığı zaman insan daha büyük bir şey bekliyor kış mevsiminde ama öyle değildi maalesef ben hiç görmedim Sizi görmüşsünüz değil mi hani evet, evet. bizim kafamızdaki e, Erzurum düşüncesi şey, işte 8 ay kar hiç kalkmaz evet, yani hele, şehrin içi için zaten söz konusu değil herhalde bu alakası yoktu yani ben e, yaklaşık 4 yıl önce gittiğim zaman evet e, alınan sonuçlara da bilmiyorum değme yer var mı ama Türkiye'den e, hezimet diye adlandırılabilecek biraz alay konusu olabilecek sonuçlar alınmış olduğuna dair bazı haberler de gördüm. Ee, e, evet. Bu sokeyi e, Türkiye'nin aslında belli bir aşama yaptı ama <gülüyor> hala önde gelen ülkelere göre geri olduğu bir e, spor dolu tabi. Erkek e, üniversiteler e, Çek Cumhuriyeti'ne 16-0 e, yenildiler. Aslında ilk 3 e, prezonun ilkinde e, durum 2-0 e, idi. iyi hani o hani bir diğer gösterilmiş ama sonra ikinci periyotta fark açılmış. Kadınlar ise Büyük Britanya 10-0 yendiler. Oraya e, artık olimpiyatlar gibi gibi e, İngiltere, İskoçya, Galler ya da Kuzeylanda diye ayrı ülke halinde değil. E, Birleşik Krallık olarak ya da Büyük Britanya olarak katılıyor. E, takım ve o da onlar Türkiye'yi 10-0 yanmışlar. E, yani Busaki'nin Türkiye'de daha yeni olduğu dönemde hani 35-36 sıfırları da hatırlıyorum. Daha zayıf ülkeler. Yani Çekşumlete de değil ama hani hiç olmazsa bir gol atıksaymış. <gülüyor> evet. E, <diyor> <gülüyor> 16-0 moral bozucu tabi. Turnuvanın devamı için. Moral bozucu. Bir, ee, de, bir de ilginç. E, tabi dün yine Perşembe'ydi. E, Türkiye Çekşumlete maçında tribünlerin 3'te 1'i Dolmuş sadece Benim hani daha önce şey yaptığım Elindeyim, izlenim Konuştuğum kişiler Tabi eski salonda Şimdi bu daha büyük yeni bu salonu yapıldı Eski bu soke salonu galiba bu pateni yarışmaları için kullanacak Orada mesela Erzurum'un Erzurum'da herhalde 4 ya da 5 bu soke takımı var Yani 2 kadın 3 erkek Takımımız lazım Maçlara baya iyi yolundan söz ediyorlardı Yani tabi Bizim Türkiye ligi maçları Hani bedavadır bilet kesilmiyordur. Ama işte aileler vesaireler baya bir ilgi vardı. Ee, ama şimdi herhalde yeni salon e, yani ancak 3'te 1 oranında dolmuştu. 3 bin kişilik salon diyorlar. Aftasona bir bakmak lazım. Evet sen neler olacağını. Pekala burada bitirebiliriz herhalde. Ee, çok teşekkür ederiz Alp. Ben de takımlarımı kuşanayım. Evet, o oyunlara doğru yola çıkayım. Kız yarışmalarına katılmak Buradan üzere. Buradan mı gidiyorsun? Buradan. Fakar'ımı da alacağım yanıma. <gülüyor> Güzel. Bir kutuda, katkıda bulunalım. Kolay gelsin. <gülüyor> İyi yayınlar. Hoşçakalın. <gülüyor> Alp Ulagaylı Spor